Diyor ki Ali bin Ebi Talip radıyallahu an bana bir mucize olarak merdivenle göklere kadar çıkmak nasip olsa göklere kadar çıksam orada ne var ne yok görüp geri gelsem merdivenle böyle bir hayal imanım bir arpa kadar dahi artmaz diyor ne demek Ali gibi bir adam İmanım artmaz der mi? Der tabi. İmanında bir eksiklik görmüyor ki, Çıkıp görürsem daha fazla inanayım. İmanı bir bütün, Göklere kadar merdivenine çıksam bir şey değişmeyecek diyor. Bir şüphem yok ki, imanım artsın, Veya eyvah bunu yanlış düşündüm desin. İman budur. Bu şekilde iman eden, Kur'an ehli mümin bir insandır öyle işte öğrenmiş ki bilim adamları arının bal yapışındaki harikalığı keşfetmişler bunu da bir bilim adamı demiş ki filan işte Avrupa'daki üniversitede bal harika bir şey arı da harika çalışıyor 14 asır önce Kur'an bunu dediğine göre Kur'an'da değerli bir kitap demek ki demiş bir Avrupalı aman Allah'ım ne büyük bir mal bulmuş. Bunu dediğine göre Kur'an hak kitap demek ki. Bundan önce batıl kitap mıydı Kur'an? Kur'an kimsenin keşfine muhtaç bir kitap değildir. Kur'an Kur'andır. Allah'ın hak kitabıdır. Bu şekilde iman ederiz.